Ahmet İnselli Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Merhaba. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet bu dünyadaki genel e, mücadeleleri de konuşalım biraz diyorduk özellikle Bulgaristan'da olup bitenler çok ilginç. ...büyük bir... E, yozla e, ...yolsuzluklara karşı... E, ...işte Devlet Kuran'ın... ...özgürlük tablosunu da... ...çağrıştıran tablolar da var... ...göğsü çıkmak... ...kadının da başını çektiği direnişçiler falan... ...çok ilginç... ...bir dünya Brezilya'da da var... ...tabii Türkiye'deki... ...gezi... ...vaziyeti de... ...var... ...sen de bunun üzerine yolsuzluk çarkına direniş diye ilginç bir başlıkta yazı kaleme almıştın. Bulgaristan'la ilgili evet. evet. Bulgaristan'daki e, halk e, hareketleri, toplumsal hareketlerle ilgili tabii onu e, sadece e, Bulgaristan'la sınırlı e, değerlendirmemek lazım. Çünkü evet. e, genel olarak e, bu e, demokrat, yani seçimlerin ee, demokrasi için olmazsa olmaz bir gereklik ee, fakat yeterli olmayan bir gereklik olduğu giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladı ee, bu bu dönemde. Ee, yani bu dönem derken de bunu belki Soğuk Savaş sonrası dönemi olarak da tanımlayabiliriz. Ee, çünkü Soğuk Savaş döneminde e, totaliter bir yapının bir e, alternatif olarak e, sunulması, e, seçimleri, serbest seçimleri, demokrasi açısından e, neredeyse yeterli e, ya hiç olmazsa bu var ve bu bunu koruyalım e, noktasında e, tutabiliyordu e, toplumları. E, ama artık e, totaliter e, yapılar bir model oluşturmuyorlar Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra. Yani Çin'deki türde bir yapıyı halklar talep etmiyor. Her ne kadar Türkiye Avrupa Birliği'ne alternatif olarak bir otoriter demokrasi modeline göz kırpmaya yatkınsa da Şangay ile. evet ee, Orası tam bir otorite, demokrasi demokrasi tabiri bile zorlanıyoruz söylemekte. Yani Uzbekistan'ın demokrasiyle ne alakası var? Çin'in demokrasiyle ne alakası var? Rusya'nın demokrasiyle alakası rastgele bir seçim sistemi dışında yok. Bu ama bunlar bir model oluşturmuyorlar artık dünyada. Yani bunu Rusya gibi olalım, Çin gibi olalım e, diyen hareketler yok benim bildiğim kadarıyla. E, evvelden Sovyetler dediğin oluşturduğu cazibe kapasitesine sahip değiller. E, her ne kadar dediğim gibi bazı e, siyasal yönetimler toplumsal eğilimler değil siyasal yönetimler e, oraya göz kırpabiliyor olsa da. Evet. Dolayısıyla seçimin ötesinde yani seçimin temiz olması seçimin adil olması elbette hala e, her yerde verilen mücadele seçim sisteminin e, bizdeki %10 barajı örneğin e, seçimin e, sonuçlarını bütünüyle değiştirdiği için adil bir e, seçim e, olarak kanınlanamaz. Demokrasinin dolayısıyla bizdeki seçim ayağı da eksik. Ama e, esas bu bahsettiğimiz e, hareketler e, seçimden sonra e, oluşan e, icraatın e, sadece seçilmiş olmakla yeterli, e, yeter, seçilmiş olmakla e, tanımlanamayacak bir meşruiyetini e, sorguluyorlar. İcraat meşruiyetini sorguluyorlar. Tamam diyorlar siz seçildiniz. Ve seçildiğiniz için meşrusunuz Temiz biçimde seçildiyseniz Ama bu bütün icraatlarınızın Meşru olacağı anlamına gelmez Çoğunluğu teşkil etseniz de Anlamına gelmez Koalisyon olarak da olsanız da anlamına gelmez İcraatlarınız için e, Toplumsal katılımın Sürekli oluşması Bir toplumsal onay Müzakere e, Meşveret diyelim aynı zamanda e, Sürekli olması Gerekir diyen bir toplumsal beklenti var. Bu bu aynı zamanda bazı ülkelerde Bulgaristan bunun uç örneklerinden bir tanesi egemen siyasi partilerin yolsuzluklara, iktidarda olmanın yarattığı bir dizi yasaların sınırında dolaşan, kimisi yasal dışı, kimileri kimisi de yasaların sınırında dolaşan diyelim, kararlarla bir menfaat şebekesi olarak çalışmalarına tepkiyi e, dile getiriyorlar. Bu daha önceden İtalya'da vardı böyle bir hareket hatırlarsanız. E, bu ile evet, evet. evet. Sistemi, özellikle e, İtalya'da Hristiyan Demokrat Parti'nin çökmesine dağıldı gittiysin Yani öyle bir parti kalmadı biliyorsunuz. Hı -hı. Hristiyan Demokrat Parti'nin çökmesine neden oldu. İtalyan Sosyalist Partisi'nin Krakisi'nin başında olduğu İtalyan Sosyalist Partisi'nin dağılmasına, insanların, yöneticilerin bir kısmının hapse girmesine neden oldu. Benzer bir durum şimdi Bulgaristan'da geçerli ve çok ciddi bir tetkik var. Tetki neye? Bulgaristan'ı yöneten iki tane parti var. Bir 1990 sonrası kurulan, Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi, GEVB Bulgarca kısaltılmışı. Bu Avrupalı Gelişim İçin Yurttaşlar Partisi, Merkez Sağ Parti konumunda ve 2009 seçimlerini kazanmıştı. Ondan önceki seçimlerde ise, yani 2000'lerin başından itibaren ise, ee, ...Bulgaristan Komünist Partisi'nin kendini etmesinden sonra e, isim değiştirerek kısmen e, kadrolarını da tabii değiştirerek devam eden... ...kısmen kadroları değiştirerek devam eden Bulgar Sosyalist Parti, Bulgaristan Sosyalist Partisi veya Bulgar Sosyalist Partisi e, sol parti e, konumunda. Bir de üçüncü parti var, Haklar ve Özgürlükler Partisi. Bu Türklerin de, ama bu de önemli. Türklerin de... Bulgaristan e, Türklerinin de destekledikleri bir parti ama sırf Türkiyelilere, Türklere yönelik, Türkiyeli değil, Türklere yönelik e, bir e, parti olmamaya, yani etnik temelli sadece bir parti olmamaya özellikle dikkat e, dikkat eden ama... Ee, tabii Türk Bulgaristan Türklerinin e, %90'ından fazla oyunu e, aldığı tahmin edilen %80 civarında oyunu aldığı tahmin edilen bir parti o da %10 civarında oy alıyor biliyorsunuz ve koalisyon orta ve genellikle de Sosyalist Partisi'nin e, doğal koalisyon orta. Şimdi 2009 seçimlerini erken seçimlerle e, mayıs ayında almak zorunda kaldılar Bulgaristan'da çünkü Ocak ayında bir ayaklanma demeyin de bir geniş halk protestosu e, başlamıştı ve e, bu protesto daha çok e, şeyle ilgiliydi. E, Bulgaristan'da e, ki e, hayat pahalılıklarıyla ilgiliydi Şubat protestolarının ağırlık noktası yoksulluktu. E, köy daha çok kır kökenliydi ve Bulgaristan Avrupa Birliği'nin en yoksul. Türkiye'nin daha yoksul ortalama itibariyle Bulgaristan, Avrupa'nın en yoksul ülkesi ve fiyat artışlarına ekmek pardon ekmek diyorum elektrik fiyat artışlarına karşı çok büyük bir tepki oluşmuştu. Bu da elektrik fiyatlarının atmasının nedeni de ondan Avrupa Birliği'nin baskısıyla hatta Avrupa <gülüyor> Lüksemburg mahkemesinin yani Avrupa insan Hakları Mahkemesi değil, diğer Avrupa Adalet Divanı'nın bastırmasıyla, kararıyla özelleştirme zorunda kaldılar elektrik dağıtımını Bulgaristan'da. Üç tane Avusturya, Alman ve Hollanda yanılmıyorsam kökenli üç firma arasında paylaşıldı elektrik dağıtımı ve elektrik fiyatları birdenbire arttı ve Bulgaristan'da elektrik ucuz olduğu için ısıtma olarak kullanılır. Kış aylarında çok yüksek elektrik faturaları birden gelmeye başladı. Ocak ayından itibaren. 150-160 e, e, euro civarında olan e, emekli maaşları, e, maaşlarının ortalaması 160-250 olan da var ama çoğu 150-200 arasında, Bulgaristan'da emekli maaşları 150-200 euro arasında, 250-300 euro 300 euro 200 euro elektrik faturası gelmeye başladı ve çok büyük bir toplumsal tepki oluştu. Erken seçim kararı yani hükümet istifa etti. Şeyle, sağ hükümet erken seçim kararı alındı. Erken seçim kararı da işte Mayıs ayında seçimler oldu. Seçimlerden bu sefer koalisyon sağ, pardon, sol koalisyon Bulgar Sosyalist Partisi ile Haklar ve Özgürlükler Partisi ucuna yüz, e, 240 milletvekilinin 120'sini alarak çıktılar. Bir de biliyorsunuz Ataka var. Irakistan'da. Evet, Irkçı Parti. Irkçı ırkçı parti faşist, evet. Resmen ırkçı faşist. Yani evet. ırkçı Parti. E, açık ırkçı Parti. Türk azınlığa yönelik olduğu gibi Çingenelere de yönelik e, çok ciddi e, e, kampanyalar. E, evet. Adı da saldırı zaten. Saldırı zaten evet. Şiddeti öngörüyor. Evet. Atak Partisi'nin başkanı e, tek başına e, me meclise girerek 121. kişi olmasını, e, güven oyu almasını sağladı. Neyse, bütün bunlar e, bir e, yeni sözde e, teknisyenler parti hükümeti, uzmanlar hükümeti falan gibi bir şey kurma e, seçimlerden sonra e, gündeme geldi. Fakat e, öyle bir şey ki, e, Milletvekillerinin çoğu halkın nezdine şaibeli. Haklar ve Özgürlükler e, Partisi'nden e, milletvekili olan ve Bulgaristan'ın gerçekten bir medya kartelli ailenin üyesi 33 yaşındaki e, bir kişi, e, bir Bulgar. Pevski, evet. Pevski, e, Haklar ve Özgürlükler e, Partisi milletvekili aynı zamanda. Ee, Bulgaristan Devlet Güvenlik Teşkilatı'nın başına meclis seçince yani bu tam kurda kurdu e, e, evet. emniyet etmek ne bileyim Cem, Cem Uzan'ın şey olduğunu düşünün ee, ne olabilir ee, Cem Uzan'ı farz edelim 2002'de e, seçimleri kazanmış meclise girmiş ve Cem Uzan birdenbire e, sermaye piyasası kurulu başkanı olmuş Baş, seçilmiş. başbakan bile olabilirdi <gülüyor> Hani başbakan da olabilirdi de bu şey açısından diyor veya mit başkan olmuş falan dedi. düşünebiliyor musunuz böyle bir şey bu bu bunu seçilen kişi Pieski Pievski'nin böyle bir bir de şaybeli yolsuzluk iddiaları inanılmaz var kendisi hakkında zaten inanın büyük bir maf şey basın töreçtinin başında ailesi Bulgaristan'da mafya deniyor bütün bunlara yani mafya illa kaçakçılık maçakçılık... yapmak De, anlamında evet. değil çok ee, da uygun uygun bir terim aslında yani tabi tabi tabi yani bütün büyük iş adamlarına mafya diyorlar Bulgaristan'da halk çünkü Büyük e, iş adamları, siyasetçiler el ele e, ihaleleri paylaşıyorlar. Avrupa Birliği'nden gelen yardımları e, cepliyorlar. Yani, dolayısıyla mafya son dediğin zaman İtalya'daki mafyadan farklı olarak burada e, normal iş adamları ve tabii ki onunla işbirliği içinde olan e, sağdan ve soldan. E, yani hiç fark etmiyor sağ ve sol partilerin içinde bunlar eşit biçimde dağılmış durumda bu, bu, bu kişilerin ilişkili olduğu kişiler. Ve e, çok ciddi bir e, gösteri başladı ve dördüncü günün sonunda e, atama e, kararı geri alındı. Ama artık e, iş çığırından çıkmıştı ve e, işte geçtiğimiz hafta çarşamba günü e, meclisi kuşatmaya e, kadar giden, yani bir isyana neredeyse dönüşen. Evet tam bir ayaklanma aslında yani dört buçuk saat yanılmıyorsam içeride kapalı kalmış bakanların da bazıları. Evet tabi şu farklı polisle şey arasında göstericiler arasında ilk defa çatışma yaşandı ama polisin gene de Türkiye'deki böyle bir şeyi tasarladığınızda polisin gene de çok ılımlı davrandığınız Video gösterimlerinden söyleyebilirim. En evet. sonunda polis tabi dağıtıyor, açıyor, çıkartıyor göstericilerin ablukasını. Çatışmalar da oluyor ama polis yumuşak davranıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet yani ee, senin de belirttiğin gibi aslında bayağı bir devrimci, devrim niteliğinde bir radikal değişim talebi var. Talebi var yani çok evet. büyük bir... çok. Büyük. Şimdi bu sadece... Sadece yolsuzluklarla ilgili değil aynı zamanda. Ee, Bulgaristan'da tabii yoksullukla da ilgili. Ee, bu ikinci hareket daha çok şehirli, kentli, orta sınıf hareketi ee, ve bir e, temizlenme e, arzusu. E, bu, bütün bu e, siyaset alanını doldurmuş olan çıkar e, zincirini, çıkar işbirliğini e, sona ermesi talebi. E, bir de Bunlarla bağlantılı olarak gene e, seçimlerin yeterli olmadığı bu icraat meşruiyetini sorgulayan başka bir e, gelişme var. E, o da e, dün akşam Stuttgart'ta e, üçüncüsü e, forum toplandı. Üçüncü forum Avrupa forumu toplandı. O da e, dayatılan yani iktidarların dayattığı büyük ve gereksiz. E, projelere karşı e, Avrupa Forumu. Evet. bu son de, Bugünkü yazı e, Radikal'deki yazın da buna e, dayalı ve çok önemli bir şey. İki yıl önce bunu açık gazetede e, ilk toplantısını bunun e, tanıttığımızı hatırlıyorum konuştuğumuzu ve çok ilginç ve heyecan verici bulmuştuk. Demek sonra atlamışız ikinciyi. Atlamışım. Evet. Geçen sene e, ikincisi e, Torino'da yapıldı. Çünkü, pardon e, Nant'ta yapıldı. Nant'ta Büyük bir havaalanı projesi var 30, Neredeyse 25-30 yıldan beri Gündeme gelen ve Geçtiğimiz 2 yıl zarfında Çok ciddi direnişle insanların ki bir ormanda Ormanlık alanda yapılacak Yani bizim 3. havaalanına çok benziyor evet. Bazı açılardan insanların kendilerini aylar boyunca ormanda kamp yaparak direndikleri ve en sonunda hükümetin iki yıllığına projeyi yeniden ertelemesi kararını aldırdıkları. Bu Fransa'da. Proje, Fransa'da Nantes kentinde. Stuttgart'taki Nantes, de. Stuttgart, o gar, da. Eski gar. Eski garın kaldırılıp yer altına indirilmesi ve garın etrafındaki müştemilat binalarının yıkılıp bir meydan çalışması yapılmasına karşı verilen bir Stuttgart 21 projesi bu meydanın değiştirilmesi projesi buna verilen bir karşı mücadele aslında mücadele kısmen kaybedildi çünkü referandumda bir yerel referandum yapıldı ve referandumda Stuttgart 21 projesi onaylandı fakat buna karşı buna rağmen bu projenin onaylanmasına rağmen direniş orada devam ediyor. Tabii bu da bir tartışma konusu. Yani halkoyuna da gittikten sonra meşruiyeti var mıdır? Bütün bunlar şeyde Stuttgart'ta üçüncüsü toplanan bu dayatılan büyük ve gereksiz projeler forumunda bu da tartışıldı. Yani nerede duracaksınız? Diyerden sonra çok küçük bir azınlığın ee, İstemezli küçü tavrını neredeye kadar e, sürdürme hakkına sahiptir sorusu da tartışıldı. Çünkü bu da bir sorun. Yani sadece e, istemeyenler mutlak haklıdır demek de elbette e, mümkün değil. E, ama burada önemli olan bu e, dayatılan birinci cephesi yani katılımcı demokrasiyi ortadan kaldıran o biraz evvel söylediğim icraat meşruiyetini soygu, sorguluyor, dayatıldığı, dayatıldığını söylemek, bunu söylemek demek. İkincisi, büyük olması. Yani büyük olduğu andan itibaren, çok büyük olduğu andan itibaren e, yerel demokrasiyi çalıştırmak zorlaşıyor. Çünkü onun denetlenmesi, o büyüklüğün sonuçlarının e, ölçülmesi, onun finansmanının e, uluslararası boyutlara ulaşmış finansmanının denetlenmesi buradan çıkar, oluşacak çıkar ağlarının kontrol edilmesi falan her şey yerel demokrasi katılımcı demokrasi boyutlarını aşan bir şey. Dolayısıyla büyüklük sadece iktisadi anlamda büyük olan kötüdür anlamına gelmiyor büyük olan bu anlamda projenin çok büyük olması, çılgın olması büyük olması aynı zamanda demokratik denetim mekanizmalarını da çok zorlayan bir bir, bir, bir boyutu var. Bir de gereksiz yani gerekli tartışmalı olan şeyler. Örneğin bu Lyon-Torino e, hızlı tren hattı e, bayağı ciddi e, vadilerden e, geçecek. İşte e, e, dağın altı tüneller açılacak falan bir proje. E, fakat ortaya çıkan e, ve esas itibariyle de e, ulaşım amaçlı bir proje karayoluna karşı. Fakat ortaya çıkıyor ki yani bu projeye... Gündeme geldiğinden beri sürekli bu iki hat arasındaki e, mal track e, yani, transferi şey transferi e, e, mal e, ulaşımı e, azalıyor aradaki şey azalıyor dolayısıyla o 30 sene önce gerekli olan bir şey bugün gerekli midir bu e, tabii ki inşaat şirketleri ha babam bunu destekliyorlar çevre çevre konusunda istedikleri raporları yazdürtüyorlar. Makroekonomik olumlu sonuçları konusunda afaki varsayımlarla değerlendirmeler yaptırıyorlar falan ve Sonra evet. da İspanya'da olduğu gibi mesela tamamen Aynen. bomboş Avrupa'nın en büyük binaları tamamen boş, yarım bırakılmış kalıyor. Hava limanları 4 kilometrelik büyük devasa hava limanı işte meşhur, O örnek zaten şimdi neredeyse onun simge örneği olmuş durumda bu bu hareketin. Sanki kuşlar konuyor yani inanılmaz evet. bir şey. Şimdi Türkiye'de de tabii 3. köprü, 3. hava limanı, Gezip Park, Topçuluk İstihalesi, kanal, kanal İstanbul. Yani bu, bu en, en büyük şey yani o İstanbul, Kanal Projesi Kanal İstanbul Projesi herhalde bu Firavunvari e, gereksiz proje şeyine en uygunlarından bir tanesi. Evet, hani dediğimiz şey. İstanbul Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçmesi bir risk arz ediyor falan doğru. Fakat e, bunun e, büyük ölçüde e, denetlenmesi işte tek yönlü gidiş falan eskisi kadar riskli değil artık biliyorsunuz. Çünkü karşılıklı çatışma çarpışma olma ihtimali azaldı falan filan. Bunun daha başka türlü önlemleri de alınabilir. Ee, İstanbul bu bakımdan e, bence e, yazının sonunda belirttiğim gibi yani gelecek sene nerede toplanacak bilmiyorum bu ee, dayatılan e, büyük ve gereksiz e, projelere karşı Avrupa Forumu'nun dördüncüsü ama bence İstanbul doğal adaydır. Çünkü bundan daha fazla e, büyük e, dayatılan ve bir kısmı en azından gereksiz olduğu, en azından bu boyutlarda olmasının gereksiz olduğu projeler konusunda birbiriyle yarıştığı başka örnek bulmak pek kolay değil. Belki Gezi Parkı'nda yapılır. <gülüyor> Gezi Parkı bu konuda çok küçük kalıyor. <gülüyor> yani proje olarak küçük kalıyor. Bence şeyde yapılması Gezi Parkı'nda tabii yapılabilir de bence mesela köprünün inşaat alanında yapılması daha e, doğru olabilir. Ordu ve Siirt ee, Havalimanları da var benim önerim olarak. Onlar da yapımı tamamlanmış efendim? ama kullanılmayan. E, Ordu ve Siirt Havalimanları. Ee, ettin, da da Ordu ve Siyirt var kaldı şu anda. Birkaç tane daha var böyle havalimanı. Kullanılmayan. E, inşaatı yapılmış. Kullanılmayan. Ya kullanılmayan ee... ve bir bir ardından gelişiyor. Yani ya bu... da Kastamonu var mesela. Gün, haftada dört tane uçak inecekmiş. O, o milyonlarca lira harcanan Kastamonu'daki havalimanında da yapılabilir. Evet. Uçaklar evet. geldiği zaman evet. hemen kenarı çekilir. Sonra devam edilebilir. Bu, evet forumları. mesela. Evet çok ee, bu, yani bu bu... bu. bu hakikaten çok önemli. Çünkü bu yani bu icraat meşruiyeti sorgulaması e, ve bunun e, biz biliriz e, işte eksperler, uzmanlar e, karar verdi ve biz e, dolayısıyla en iyisini biliriz, en doğrusunu yaparız, en faydalısını yaparız e, zihniyet iddiası bütünüyle e, sorgulanması gereken her seferinde sorgulanması gereken ve e, sistemin ki, aslında artık doğrudan doğruya sistemin e, bu sistemin bu modelin yürümeyeceğinin apaçık ortaya evet. çıkartan bence asıl sistem eleştirisi burada çok net e, çok açık tabii açıkçı. yani hem iktisadi e, hem siyasal boyutlarıyla iç içe girmiş boyutlarıyla bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor e, bu piyasa ekonomisinin piyasa toplumuna dönüşmesinin piyasa ekonomisinin aktörlerinin siyaseti de denetler hale gelmesinin piyasa ile siyaset arasındaki işbirliği, menfaat birliği yarattığı ve toplumu bir şey olarak gören bir yatırım alanı olarak gören. Toplumsal evet. yaşamı sadece yatırım alanı olarak gören. Ve doğayı derken de bir karlılık alanı, alanı olarak gören. Evet, toplumu e, ve onun yaşadığı bütün havayı, suyu ve şeyi ya toprağı ya doğayı da bir met tam bir inşaat alanı olarak gören bir evet, Tamamen bir karlı alanı. Oradan çıkar evet. kar düşünen ve siyaseti de buna alet eden. Buna dolayısıyla seçilmiş olması o yüzden belirtiyorum seçilmenin meşruiyeti tamam ve fakat e, bir de e, icraatın meşruiyeti diye bir sorun var. Evet çok önemli. İyi, bu, bu proje, biz de buradan önermiş olalım Dördüncüyü İstanbul'da istiyoruz dayatılan evet. ve gereksiz büyük projeler e, kongresini. Dayatılan Al, gereksiz büyük projeler. Dayatılan gereksiz büyük projeler Avrupa forumu bu sene İstanbul'da yapılsın seni. Çok teşekkürler abi. İyi günler. Görüşmek üzere.